Damlalar Sevgili dinleyenlerimiz Bugün ihtişam devrinin iki sultanından Biri Mülkler Sultanı Kanuni Sultan Süleyman Diğeri Sözün Sultanı Şair Muhammed Abdülbaki Kısaca Baki arasında geçen Şiirleşme demem ne kadar uygun bilmiyorum Bir şiirleşmeden söz açmak istiyorum Her nedense Kanuni Sultan Süleyman Şair Baki'ye kızar Ve bildiğiniz gibi Sultan Süleyman iyi bir şairdir aslında Muhibbi imzasıyla mahlasıyla Çok güzel şiirleri var Şiirle ferman eder. Dört kısa mısra ile. Der ki, Baki bed, azmi bülent, Bursa'ya red, nefi ebed. Baki kötü adam, Benim yüksek kararım odur ki memleketi olan Bursa'ya Gönderin bir daha da gözüm görmesin, Filan demeye gelir. E tabi tebliğ ederler. Fakat, Kanuni Sultan Süleyman merhum, Nasıl ki ağzından çıkan, bir cümleyle ülkelerin hudutlarını değiştiren kudretli, muhteşem Süleyman ise, Muhatap da şairler sultanıdır. Söz ülkesinin sultanı, sultan-ı şu ara. Emri tebellü eder etmez, eski deyişte irticalen, Gençlerin anlayacağı dilde söylemek gerekirse doğaçlama olarak. Hiçbir hazırlık olmaksızın, şöyle cevap verir, tabi, Şairler Sultan'ına yakışır biçimde. Nolakim nefi ebet azmi bülen dolunsa ey baki. Bilesin ki cihan mülkü değil Süleymana baki. Şaha azminde isbatı tehvür ettin ama buna fani dünya derler. Ne sen baki ne ben baki. Sevgili müzler. Sözler vurucudur Söz sanatında gösterdiği Maharet ayrı bir mesele Sultan Süleyman'dan gelen Dört mısra'a Bir mısra'a yerleştirip Birbirinden vurucu Üç mısra daha ekleyip Muhteşem bir kıt'a ortaya konmuş Fakat sadece söz oyunlarından ibaret olmayan anlam derinliğiyle Cevap verilmiştir Hem saygı dairesinde Ama hiç de sözünü çekmeyen Bir edadır bu Şöyle diyor. Nola kim nefki ebet azmi Bülendol'un sahibi baki. Kendine nasihat ediyor güya. Ey baki diyor hiç üzme kendini. Senin kovulman ve saray çevresinde görülmemene ilişkin bu emir olsa ne olur? Bundan bir şey çıkmaz. Neden çıkmaz ikinci mısrada söylüyor. Bilesin ki cihan mülkü değil Süleyman'a baki. Büyük Peygamber Hazreti Süleyman'a atıf yapılmaktadır. İnsanların, cinlerin, hayvanların sultanı olan. Dünyanın tamamında sultanlık etmiş büyük peygamber Hazreti Süleyman'a bile kalmamıştır bu dünya. Bilesin ki cihan mülkü değil Süleyman'a baki ona bile kalmadı. Üçüncü Mısra'da padişaha daha vurucu bir hitap vardır. Şaha azminde ispatı tehevvür ettin amma. Ey padişahım verdiğin bu karar ile... Ne kadar öfkeli bir adam olduğun bir kere daha görüldü maşallah iyi kızıyorsun. Ama buna fani dünya derler. Ne sen baki ne ben baki. Sevgili necler ne sen kalıcısın ne ben kalıcıyım. Bu fani dünyadan gideceğiz. Birbirimizi üzmenin lüzumu yoktur filan demeye gelen. Tekrar dikkat çekmeye lüzum var mı bilmiyorum o Kanuni Sultan Süleyman ki devrindeki ikinci büyük imparatorluğun başında bulunan kimse Avusturya Macaristan İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman ile diplomatik olarak görüşme imkanına sahip değildi. Hatta sadrazam ile de görüşemezdi de Kırım Hanı Gazi Gira'ya gelir anlatacaklarını anlatır oradan dönerdi. İşte böyle bir kudretin sahibi Osmanlı Devleti'nin en ihtişamlı çağdan bahsediyoruz. 46 yıl hüküm sürmüş Büyük Sultan. Ama ona Söz Sultanından gelen böyle net, böyle sert, böyle radikal bir cevap ve cevaptan sonrası ferman geri alınmıştır. Büyük Şair Muhammed Abdülbaki İstanbul'da yaşamış ve vefat etmiş Süleymaniye Camii'nin avlusunda. Hükme bakınız ki, tarihin hükmüne, ilahi hikmete bakınız ki, Kanuni Sultan Süleyman ile aynı hazire, aynı avlu içinde mekanındadır. Ziyarete değer, hatırlatılmıştı oldu bu arada sevgili dinleyiciler, her ikisine de birer Fatiha göndermeye de zemin olur belki.